Dijital Kültür makaleleri 3 Entelektüel Kibir Dijital yerli kuşaklar ile dijital göçmen kuşaklar arasında adı konmamış bir savaş var. Açık istihbaratla bile bunun izini sürmek mümkün. Örneğin bu yıl Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun konusu 4. Sanayi Devrimi idi. Bu adlandırma ile göçmenler dijital devrimi sanayi devriminin bir evresi haline indirgemeye çalışıyor. Toplumun bilinçaltına bu subliminal mesaj şırıngayı diyor. Oysa dijital devrim yeni bir paradigmadır. Sanayi devrimi paradigmasının bir sonraki evresi değil. Sanayi devriminin güvercinleri, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden beri yıkıcı özelliklerinden onu nasıl arındırabileceği üzerine kafa patlatıyor. Buldukları kod adı sanayi sonrası. İngilizcesi post-industrial. Nasıl ki sanayi devrimiyle gelen toplum modeline modernizm dendiyse, sanayi sonrası ile gelecek olan topluma da Postmodernizm adı o nedenle kondu. İşin ilginci, postmodernist olarak işaret edilen kanaat önderleri, sanayi toplumu içinde yaşayan ama onun pek çok yanını reddeden kişilerdir. Ancak sanayi sonrası devrimin bileşenleri üzerinde bir türlü mutabakat sağlanamadı. O süreçte birey de yıkıma karşı kendince bir çözüm buldu. İçine kapandı. Bu öge derhal postmodernizme dahil edildi. Hintli yogilerin, tasavvufun, kabalanın, Kişisel gelişimin son 50 senedir popüler olması bu nedenle olsa gerek. Örneğin Sufiler de 12. yüzyıldan itibaren içlerine kapandı kendi dini siyasi liderlerinin baskısından dolayı. Sanayi sonrası için odaklanan ilk kaynak uzay oldu. Soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin attığı kazıktan dolayı. Sovyetler uzaya ilk uyduyu gönderdi Sputnik ve yarış bugün hiçbir işe yaramadığı bilinen aya insan indirmekle zirve yaptı. 2008'de ABD'de ortaya çıkan ve kapitalizmin çöküşü anlamına gelen ekonomik kriz, 80'li yıllardan beri sanayi toplumunun kapısındaydı. Geçen bu 30 senenin sırtında taşıyan ise elektronik dijital teknolojiler oldu. Önce Kaliforniya'daki bir grup hippinin eğlencesi, bilgisayar, arayış içindeki sermaye sahiplerinin ilgisini çekti. Sonra uzay yarışı nedeniyle icat edilmiş kamu kurumlarını birbirine bağlayan elektronika, internet keşfedildi. Çünkü uzay çok pahalıydı. Sanayi devriminin itici gücü, emeğin dönüştürülmüş hali olan sermayedir, paradır. Para bu sayede belli seçkin, ruhban ve B sınıfının tek elinden çıktı, herkesin ulaşabileceği bir yere geldi. Bunun sonucunda bireyin ekonomik kibiri arttı. Dijital devrimin sembolü ise bilgidir. Bilgi artık her yerde, herkesin erişebileceği mesafede. Bunun sonucunda da bireyin entelektüel kibiri artıyor. Dün gelir dağılımındaki uçurumun yarattığı toplumsal sorunlar çözülemeden bugün bilgi dağılımındaki uçurum nedeniyle katlanarak artıyor. Ülkelerindeki politikacılara bakıp böyle kişiler nasıl oluyor da sandıktan çıkabiliyor diye hayıflananlar dün paranızı veya emeğinizi feda etmeyerek bu sonuca katkı sağladınız. Bugün bari bilginizi feda edin. Unutmayın ki parayı paylaşınca cebinizdeki miktar azalır. Ancak bilgiyi paylaşınca... Beyninizdeki bilgi azalmaz.